Son posta gazetesine yazdıranların ve ihbar edenlerin ve mahkemeyi mecbur edip bize ceza verdirenlerin iltibasları, sehiv ve yanlışları. 1. Yedinci ricada, Ankara kalasında dört beş ihtiyarlığın ve hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi demiştim. 14 sene evvel Eskişehir mahkemesi bu kelimeye ilişti. Ben dedim, saltanatın vefatı değil, belki hilafet saltanatının vefatı demişim. Siz bir nunu okumadınız sonra sustular. 2. Latin harfinin kabulü değil. Belki Kur'an hurufunun dersinin men'ine 20 sene evvel bir mahrem risalede itiraz etmişim. 3. 30-40 sene evvel hakaiki Kur'aniyeyi müdafaa için bütün İslam müçtehitlerine ve müfessirlerine ittibaen Kur'an'ın irsiyet ve tesettür hakkındaki sarih ayetlerini tefsirim ve dört beş defa hükümetin tetkikinden geçtikten sonra bize iade edilen, yalnız tesettür risalesi bahanesiyle, kanunen değil, belki kanaat-ı vicdaniye ile bana hafif ceza çektiren ve müruru zamana uğrayan ve af kanunları gören ve denizli ve temyiz mahkemelerince beraat kazanan birkaç cümleye yanlış mana verip, bize ceza vermesini haklı gören Son Posta gazetesi düşünsün ki, ne kadar o neşriyatta hata var. Efkarı ammeyi aldatmamak lazımdır. 4. Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatını umum nurculara vermesi ve birisinin hususi bir dostuna yazdığı adi bir mektubu mevhum bir gizli cemiyetin naşiri efkarı telakki etmesi ve otuz kırk senede telif edilen yüz otuz bu sene yazılmış ve hiç mahkemeleri görmemiş gibi üç dört mahrem Risale'de olan otuz kırk kelimeyi yüz otuz Risale-i Nur'daki bütün yüz bin kelimelere teşmil edip, umumunu mes'ul etmesi ve yirmi üç seneden beri beni tarassut ve nezaret altında tutan ve dört beş mahkemelere sevk eden ve beş altı defa Risale-i Nur'un ekseriyet-i mutlaka edzalarını müsaade eden sonra, iade eden beş altı virayetin hükümetlerini ve adliyelerini ve zabıtalarını bizim o mevhum, asılsız suçlarımıza tam teşrik etmesidir. Beş, Nur'un mahrem parçalarında tesadüf ihtimali, kanaatımızca bulunmayan bazı tevafukat-ı gaybiye ve tetabukat-ı riyaziye ve ebcediye, ve çok işarat-ı Kur'aniye bir ittifak hem mana, hem riyazi ve cifri hesabıyla Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basmaları ve i̇mam Ali radıyallahu an Celcelutiyyesinde sarahata yakın Risale-i Nur'dan haber vermesini ve Gavs-ı Azam'ın Kuddise sırruhu yine imza basmasını bizler kat'î bir kanaat ile hakkımızda bir inayet-i Rabbaniye ve bir ikram-ı Sübhani ve nurların makbuliyetine bir işareti gaybiye ve Kur'an'ın bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'daki hakaik imaniyenin bir nevi keramatı biliyoruz. Biz hususan ben, gayet derece kuvve-i maneviyeye ve kutsi teselliye çok muhtaç olduğumuz bir zamanda, ihtiyarımızın haricinde bu işaret gaybiyeyi gördük ve tasdik ettik. Fakat bir zaman gizledik, sonra şahsımın aleyhinde pek şiddetli propaganda ve eşeddi zulüm ve eşeddi istibdat başlamasıyla nurlara muhtaç ve müştaklar çekinmeye başlamamak için has kardeşlerime gösterdim, onlara çok fayda verdiği için bir derece izhar ettik. 22 sene eşeddi zulme hedef olduğumun ve hukuku medeniyeden ıskat edildiğimin tek bir numunesi şudur ki On bir ay tecrid mutlakta hizmetçilerim ve has kardeşlerim bana temas etmemek için şiddetle yasak edilip, aleyhimizde müdde umumi altmış sayfe ve mahkeme elli bir sayfe iddianame ve kararname yazdıkları halde, çok rica ettiğimizle beraber, yalnız iki günde üç dört saatten başka izin vermediler. Ben yeni hurufu bilmediğimden çok yalvardım ki, benim dilimi bilecek ve bana kararnameyi ve iddianameyi okuyacak, ve benim itiraznamemi yazacak bir talebemin yanıma gelmesine izin veriniz. İzin vermediler. Hatta dört saat yüz yanlışını ispat ettiğimiz iddianameyi, ve birkaç ay sonra daha Garazkarane bin dereden su toplamak, ve yanlış mana vermek ile aleyhimizde pek şiddetli ikinci bir iddianameyi bize dinlettirdikleri halde çok yalvardım ki, üç sayfecik mukabelemi okumağa müsaade ediniz, izin vermediler. Medarı hayrettir ki, Beni konuştursaydiler, nurun dünyaya baktığı nadir bazı cümlelerini lehimde söyleyecektim. Kararnamede aynı cümleleri, yanlış mana vererek aleyhimde yazmışlar. Ben de mahkemeye, verdikleri cezaya mukabil teşekkürname yazdım. Benim bedelime siz, Risale-i Nur'un bir kısım mühim fıkralarını neşredip, bir cihette nurcu olduğunuzu ispat ettiniz. Ben de şimdiye kadar bana hilafı kanun verdikleri azap ve sıkıntıdan onlara hakkımı helal ettim. Acaba garip, hastalıklı, çok ihtiyar, ziyade zayıf, tam fakir ve yarım ümmi ve kendini çok bir bilir ve hotfuruşluktan ve tasannudan kaçmak isteyen bir adam vatan ve millete belki alemi İslam'a ehemmiyetli alakası bulunan bir vazife-i imaniye ve Kur'aniyeyi hakkıyla yapmak için siyasetle alakaları bulunmayan bazı zatların yardımlarını ve ondan kaçmamalarını temin etmek fikriyle kat'î kanaat getirdiği ve büyük edipler ve meşhur alimlerin kabul ettikleri bir kaide ile binden ziyade işarat-ı gaybiyeden ve yüz hadisatın tam tamına tevafuklarından bir kısmını izhar etmesi, hiçbir cihetle medar itiraz ve mes'uliyet olabilir mi ve dine muhalif ve kanuna aykırı olur mu diye Son Posta gazetesinden ve bizi suçlu yapandan soruyorum. Altı, bir adam otuz sene evvel "Eaun billihimine şeytani ve siyaset deyip, efsarında ve hayatında bir düstur yapan ve yirmi beş sene gazeteleri okumayan ve dinlemeyen ve on sene harbi umumiyi bilmeyen, merak etmeyen, sormayan ve on iki sene zarfında hükümetin erken ve vükelâ ve mebuslarının kimler olduğunu bilmeyen ve dünyanın en hoş mertebelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve bu halini mahkemelerdeki bütün dostlarını şahit göstererek dava edip, bir cihette ispat eden ve imanın cüz'i bir hakikatına ve Kur'an'ın bir kutsi nüktesine dünya saltanatından ziyade ehemmiyet verip, bütün hayatını öyle hakikatlara sarf eden ve dünya ahvalini ahiret işlerine tercih edenleri divaneler telakki eden o münzevi adamı, siyaset-i dünyeviye ile ve gizli entrikalar ile ittiham etmek ne kadar çirkin, ve zalimane bir yanlış olduğunu ceza verdirenlerin ve Posta Gazetesi'ne ihbar edenlerin vicdanlarına havale ediyorum. Temyiz mahkemesine temyiz layihası olarak iddianameye karşı büyük itiraznamemi takdim ediyorum. Afyon Cezaevinde 11 ay tecridi mutlakta azap çeken Sait Nursi. Bismihissubhane. Aşağıda yazılan fıkraların mukaddimesidir. Mahkemeyi i temyizin lehimizde olarak, aleyhimizdeki afyon kararnamesini, haklı ve hakikatlı deliller ile bozmasına bir cüz'i yardım etmek fikriyle, kararnamede olan sehivlerden bir kısmına kısa işaretler için, aşağıda onların mahrem risalelerden suç mevzu diye zikrettikleri fıkraları aynen kaydedip, yanlışlarını göstererek bizi mahkum edenleri mes'ul ederiz. Ez cümle beni şiddetli ceza ile mahkum etmek için bütün suçlarımın fihristesi olarak kararın ahirinde yazmışlar ki Sait Nursi'nin reddettiği maddeler biri saltanat ve hilafetin ilgası hem hata hem sehvidir çünkü ihtiyarlem aslında hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi diye yazdığımı 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'ne cevap verdim sustular müruru zamana uğramış Af kanunu ve beraat görmüş ehemmiyetsiz bir hatırayı suçsayan kendisi suçlu olur. Hem bu mevhum suça bir senet diye benim Birlemada ve Mucizat-ı Ahmediyye'de Aleyhissalatu vesselam bir hadisi i şerifte innel hilafete ba'di 30 sene tüm takunu mulkan adudan ve fesaden ve ceberuta yani hulefai raşidinden sonra bir fesad olacak işte bu hadis üç mucize-i gaybiyeyi gösterdiğini bir eski risalemde yazmıştım. Kararname benim bir suçum olarak Said bir risalede demiş. Hilafetten sonra ceberut ve fesad olacak. Ey sathî heyet! Bir işareti gaybiye'de bu zamanımızda maddi ve manevi en büyük bir fesadı beşeriyi ve zemini zîrüzeber eden bir hadiseyi haber veren bir hadisin icazını beyan etmeyi suç sayan maddeten ve manen suçludur. Hem suçlarından diye Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması, laikliğin kabulü, İslamiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, tesettürün kaldırılması, Latin harflerinin huruf-u Kur'aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteplerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve taaddüd-i zevcatın kaldırılması gibi inkılap hareketlerini bid'at, dalâlet, ilhattır diyen irtica ile suçludur diye yazmışlar. Ey insapsız heyet, eğer her asırda 350 milyonun kutsi ve semavi rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevi ve uhrevi hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'an'ım ujizül beyanın tesettür ve irsiyet ve teatdüd zevcat ve zikrullah ve ilmi dinin dersi ve neşri ve şair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok ayatı Kur'aniye'yi inkar etmek ve bütün İslam müçtehitlerini ve umum şeyhül İslamları suçlu yapmak mümkün ise ve müruru zamanı ve müteaddit mahkemelerin beraatlerini ve af kanunları ve mahremiyet ve mahrem vecini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükümetlerden kaldırabilirseniz beni bu şeylerle suçlu yapınız Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz, Sayit Nursi. Mahkemenin hayretle, aleyhlerindeyken, aleyhimizde yazdığı bir fıkradır. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayatı ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatli bir düstur ilahiyi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden, ve 1350 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Mahkemenin taaccüb ve takdir ile kararnamede yazdığı bir fıkra olup, güya aleyhimizdedir, halbuki onları mahkum eder. 26. mektupta Said Nursi kendisinden bahisle, bu bir icare kardeşinizde üç şahsiyet var ki birbirinden çok uzaktırlar. Birincisi, Kur'an hakimin hazini aleyesinin dellallığı ciyetindeki muvakkat ve sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Onda dellallığın iktiza ettiği bek yüksek ahlak var ki o benim değil, ben sahibi değilim. O makamın ve vazifenin iktiza ettiği bir seciyedir. Bende bu neviden ne görseniz benim değil. Onunla bana bakmayınız. O makamındır. İkincisi, ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğu vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile muvakkat bir şahsiyet görünüyor ki o şahsiyetin bazı asarı var. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr-ı aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından ileri geliyor ki o şahsiyet ile kendimi herkesten ziyade bedbaht, biçare, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. O vakit bütün dünya beni medhü etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim, yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var. Onda eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlar var ki, bazen riya ve hubbu caha bir arzu bulunuyor hem asil bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde iktisada düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Sizi bütün bütün kaçırmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenabı Hak merhamet merhametkârâne inayetini benim hakkımda böyle göstermiş ki, en edna bir nefer gibi, bu şahsımı en ali ve has bir mürşid hükmünde olan Esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden ala. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Mahkeme dehşetli korkarak kararnamede aleyhimizde kaydettiği bir cümledir. Halbuki 15 sene evvel yazılan o şiddetli cümle sonradan bu gelen cümle ile tadil edilmiş. Kardeşlerim, masumların ve ihtiyarların hatırları için beni zulmen öldürenlerden intikamımı almayınız azabı kabir ve sakar onlara yeter fıkrası onları insafa getirmek lazımdı madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrı ile biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatımızı, kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek, bize Âb-ı Kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakîm'in feyzine ve işaretine istinaden, sizi titretmek için size kat'î haber veriyorum ki, beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile bu fani cennetinizden ve mahbubunuz olan dünyadan tar edilip,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 Ben rahmet ilahiyeden ümid ederim ki, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var deniliyor ve bir ayetle bitiriliyor. Mahkeme aleyhimde yazmış, halbuki onları ifratla ittiham eden bir fıkradır. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle divanı riyasete girip, seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyleri yazdın, içimize ihtiraf verdin dediğini, Said'in de ona, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur dediğini, sonra Mustafa Kemal bir nevi tarziye verip, hiddetini geri aldığını ve Mustafa Kemal'in hissiyatını ve prensiplerini rencide ettiği halde, kendisine ilişmemesini ve bu cebar kumandanların, adeta eski Said'ten korkmalarının, Risale-i Nur'un, İlerideki kahraman şakitlerinin, şahs-ı manevisinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerameti olduğu yazılıyor. Aleyhimizde yazılan, fakat mahkemeyi mes'ul eden bir fıkradır. Ayasofya'yı puthane ve meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandanın, keyfi, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz denilmektedir. 29.8.1948 tarihli dilekçesinde bir fikir kalbime gelmiş şöyle ki Hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmesi milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzumlu iken beni sıkması ima eder ki benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltiak eden komünist komitesinden bir kısmı ehemiyetli resmi makamları elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükümet ise ya bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir milletin ebedi bir medarı şerefi ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya camiini puthaneye ve meşehat dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olmasına imkan var mıdır? Mahkemenin Said'i cezalandırmak için en kuvvetli tahmin ettikleri fıkradır. Said'in gizli düşmanlarına karşı Denizli Mahkemesi'nde istimal ettiği bu sözünü, mahkeme bütün bütün yanlış mana vererek, devlete ve hükümete çevirip tecziyeye sebep göstermiş. Bu inkılapları mevki mer'iyete koyan devletin bir kısım yeni kanunlarına, cebri keyfi küfrü cumhuriyete istibdad-ı mutlak, rejime irtidada mutlak ve bolşeviklik, ve medeniyete sefaet mutlaka demiş. Mahkemenin karar namesinde hayret ve takdir ile yazılan bir fıkradır. Risale-i Nûru yazmanın uhrevi ve dünyevi pek çok faydeleri olduğu, bunların da bir, ehli dalalete karşı manen mücahede etmek, iki, üstadına neşri hakikatta yardım etmek, üç, Müslümanlara iman ciyetinde hizmet etmek, dört, kalem ile ilmi tahsil etmek, 5, Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekküri ibadeti yapmak 6 iman ile kabre girmektir. 5 türlü de dünyevi faydeleri var. 1 rızıkta bereket, 2 kalpte rahat ve sürur, 3 maişette suhûlet, 4 işlerinde muvaffakiyet, 5 talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin dualarına hissedar olmak olduğu ve bunların yakında gençlik tarafından idrak olunup, üniversitenin bir nur mektebi haline döneceği yazılıyor. Medar Hayret ki, bu samimi fedakarlığı suç saymışlar. Gizli münafıkların takip ettikleri iki plandan birisi, benim haysiyetimi kırmak ile güya nurların kıymeti düşecek. İkincisi, nur şakirtlerine telaş ve fütur vermekle, nurların intişarına mani olunacak. Hiç korkmayınız. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata, bizim gibi bazı çarelerin başları da feda olsun. Pek aciptir ki, merhum Hasan Feyzi'nin gayet halisane ve aynı hakikat ve vaka mutabık ve hiç zararı olmayan ve çoklara menfaatli olan takrizini ve metiyesini bir suç mevzu diye nurun bir mecmuasının ahirinde bulunmasıyla o mecmuanın müsaaderesine vesile yapmak istenilmiş. Hasan Feyzi'nin bir mektubu vardır. Hülasası. Ey Risale-i Nur! Senin hakkın dili ve hakkın ilhamı olup, onun izniyle yazıldığına şüphe yok. Ben kimsenin malı değilim. Ben hiçbir kitaptan alınmadım. Hiçbir eserden çalınmadım. Ben Rabbani ve Kur'aniyim. Bir layemutun eserinden fışkıran kerametli bir nurum. Sen çok feyizli ve rahmetli bir hak kitapsın. Bazı has ve halis talebelerini evliya ve asfiya nişanlarıyla taltif ve tezyin ediyorsun. Hem mahkemelere senin eczaların bir mücrim, bir maznun sıfatıyla değil, belki bir muallim, bir mürebbi ve bir mürşid olarak girmiştir. Her divana adalette en büyük dehşet ve sabletini, azamet ve izzetini parlak ve şaşalı bir surette gösterdin. Onları da iman ve Kur'an suyu ile yıkadın. Ey Risale-i Nur'un bir hadimi, ve tercümanı olan üstadım Allah'ın abdi ve İmam Ali'nin radıyallahu an manevi velidi ve Gavs-ı Azam'ın kudise sırru müridi olan üstadım beni huzuru ali irfanına çıkar. İşte ancak bir kilo kadar olan bir aylık erzakı ve zahiresi paket halinde kağıtta sarılı ve çivide asılı duruyor. O yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşuyor. Hediye ve behiyeleri almaktan çekiniyor. Zekat ve sadakaları, teberrük ve teberruları alsaydı, bugün bir milyon servet sahibi olurdu. Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebepleri içinde yalnız birisine ilişmişler. Nur isimli has şakitlerinden göremiyoruz demişler. Haşiye'de cevap verildiği gibi, de Nuri benli ve küreli saatçi Nuri, Nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit edemiyorlar, cüz'i bahanelere mecbur oluyorlar. 26. Söz Risalesinde 33 adet sözlerin, 33 adet mektupların, 31 adet lemaların ve 13 adet şuaların mecmuuna Risale-i Nur denilmesinin sırrı şudur ki, bütün hayatımdan Nur kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ez cümle, Karyem Nurs'tur. Merhum validemin ismi Nuriye'dir. Nakşi üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Kadiri üstadlarımdan Nureddin, Kur'an üstadlarımdan Nuri, Talebelerimden benimle en ziyade alakadar nur isimli bulunanlarıdır. Ne gariptir ki, mühim nur şakirtleri arasında Nuri isimli kimseye rastlanmamaktadır. Haşiye, o zaman öyleydi, şimdi yirmi sene oldu. Hem kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur temsilleridir. Hem hakaik ilahiyede müşkilatımın ekserisini halleden Esma-i Hüsna'dan nur ismi nuranisidir. Hem Kur'an'a şiddeti şevk ve inhisar hizmetim için hususi imamım Osman-ı radıyallahu anh. Hücumat-ı sitte ve zeyli, hem 20 sene evvel, hem şiddetli ve zalimane bir tecavüze karşı, hem gayet mahrem, hem mahkemeleri görmüş, hem hiddet zamanında yazılmış, hem ikinci harbi umumi zamanı, o hiddeti haklı göstermişken, şimdi yazılmış gibi suç sayıp müsaade etmek, adaletten çok uzaktır. Hicumat Sitte'nin Zeyli başlıklı yazı. İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyil yazılmıştır. Yani tu o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükrükleri gelmemek veyahut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altındaki vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzu Yazısıyla başlıyor. Bu yakınlarda ehl-i ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok biçare çare ehl-i imana ettikleri zalimane ve dinsiz cesine tecavüz nevinden hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mabedimde, bana ve hususi bir iki kardeşimle, hususi ibadetime ve gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. Ne için Arabî kamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sükutta sabrım tükendi, kabili hitap olmayan öyle vicdansız alçaklara değil, belki milletin mukadderatiyle, keyfi istibdat ile oynayan bir kısım Firavun Meşrep gizli komitenin başlarına derim ki, Ey ehli bid'a ve ilhat, altı sualime cevap isterim. Birincisi, Dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların ve vahşi canavar çete reislerinin dahi bir usulü var, bir düstur ile hükmeder. Siz hangi usul ile bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz. Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Böyle hususi ibadette kanun olmaz.